Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ezgi Sarıtaş. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Merhaba Seval Hocam, hoş bulduk. Teşekkür Peki. ederim, ben de tekrar davetiniz için. Rica ederiz. Ezgi Sarıtaş'la birlikte geçen hafta cinselliğin normal, cinsel normalliğin kuruluşu Osmanlı Cumhuriyeti heteronormatiflik ve istikrarsızlıkları kitabını konuşmaya başlamıştık. Geçen haftaki programımızı cinsel modernlik, beden ve arzunun denetlenmesi ve Kamusal olanla mahrem alan arasındaki e, ilişkilerin istikrarsızlıklarından e, ve özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında bunun... E, değişime e, büyük bir dönüşüm geçirdiğinden bahsetmiştik. Şimdi biraz burada e, örneklerden de bahsedelim istiyorum ben. E, bu aşçı dedenin e, hatıraları değil mi? Çok ilginç bir Hı -hı. eser özellikle. E, sonra buradan Rıza Nur ve e, Reşat Ekrem Koç'un istemastropetisine de giriyorsunuz. Evet bu e, arzunun e, dönüşümü e, ve neden Aşçı Dede bu kadar önemli oldu bu kitap için? Çünkü bayağı şey. Sizin için Evet, yani aslında bir, bir 19. yüzyıl insanı bu hatta yani 20. yüzyıla uzanıyor. Ee, olarak Aşçı Dede e, yani böyle ele aldığım e, erken modern döneme daha çok aitmiş gibi görünen bazı işte mistik bir mistik bir aşk anlayışının e, yani çok da o dönüşümün yaşandığı ve bunun böyle hani neredeyse bir bıçakla keser gibi yaşandığını hani böyle birçok tarihsel çalışmanın iddia ettiği bir dönemde bambaşka bir şey sunuyor. Yani pek aslında pek çok söylemin geride kalmamış olduğunu gösteriyor. Ben de biraz bunu böyle çalışmaya çalışıyorum. Yani gerçekten tarihsel dönüşüm bugün de öyle yaşıyoruz. Yani her şey bir arada bir yandan işte bundan. 50 sene, 60 sene önceki pek çok hani söylemin hala etrafımızda dolaşımda olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Öte yandan bir sürü yepyeni şey oluyor falan. Bunlar hep bir arada, çatışarak birbirleriyle yani hayatta böyle yaşanıyorlar. yani. E, tabii Aşçı dediği için de böyleydi. Rıza Nur için de böyleydi. Yani tarihsel dönüşüm hani bir şeylerin küt diye sonlanmasıyla olmuyor. Bu açıdan ilginç bir figürdü bence. Yani işte bu mistik mecazi aşk e, hani böyle dolu dolu yaşayan ve bunu da işte birinci tekil şahıs anlatısıyla yani bir öz anlatıyla dile getiren bir, birisi olduğu için ilginçti. E, öte yandan tabii çok uzun bir metin, çok kapsamlı bir metin ve e, çok fazla şey barındırıyor yani içinde. Hani bir Osmanlı bürokratının hayatına dair bir sürü şey de anlatıyor. Mistik e, işte e, yaşantıya dair bir sürü şey anlatıyor. Çok alıntı var yani hani pek çok işte böyle mistik metinden klasik Osmanlı edebiyatının da işte bir parçası sayılacak metinlerden de faydalanıyor. Mesnevi'den uzun alıntıları var. Falan hani bu alıntısallığı da ilginç bence. bir Hani böyle modern otobiyografiye hiç benzemiyor o açıdan. Hani daha işte e, sufi geleneğindeki işte bir muha, yani muhasebe geleneğine bir sufi öz anlatısına benziyor. Ama çok modernde bir metin falan. hani Bu yüzden ilginç e, bir metindi benim açımdan. E, ve e, tabii şey de yani bir işte Rıza Nur'la e, böyle neredeyse hani ya yani böyle metinsel bazı benzerlikler var. İşte Reşit Ekrem Koçu, Rıza Nur ve Aşçı Deden'in. Benim için çok ilginç olan şeylerden biri hani üçünü bir arada ele almam için belki hani çok cinsellikle ilgiliymiş gibi görünmese de hani üçünün de bir türlü yazmayı bitirememesi yani hani böyle biten, sonuçlanan kabule kapanan bir anlatı kuramamaları. Burada bir bir değişik bir şey gördüm hani kendimce onu anlatmaya çalıştım ve e, önemli bulduğum bir şeydi yani benim için oraya çok oturduğu için de e, ele almak istedim yani yani o özneyi yani işte daha modern öznenin işte cinselliğin modern özne için çok hani, kilit bir konum olduğunu düşünecek olursak aslında modern özneye dair başka başka işte onun ya da en gönül olduğu türlerden biri olan hani otobiyografik anlatının ya da öz anlatının işte o bir türlü bitememesi, kapanamamasıyla hani bunları böyle iç içe geçirerek okumayı denedim diyeyim. Evet, gayet güzel bir okuma olmuş. Şimdi son bölüm kaygılar. Yani evet arzu denetleniyor. Bazı şeyler değişiyor. Arzu nesnesi olarak özellikle kadın işaret ediliyor. Ama bir e, bu böyle çok da kolay bir şey olarak ortaya çıkmıyor. Burada e, zaten siz e, şeyden bahsediyorsunuz ya kılık değiştirmeler. Bu Dürdani Hanım'ın mesela aca maklı girmesi, işte Namık Kemal'in Vatan Yahası Bu bir de böyle bir şey var. Hani erkekler Hı -hı. kadın olduğunu bilmeden ilgi duyuyorlar karşılarındakine bir erkek olduğunu düşünerek. Yani bu yani bir kay bu yani bunu böyle bir metinsel problem değil de bir kaygı olarak okumanız çok değerli bir şey bence. Hani burada bir sorun varmış gibi evet. yani metinler böyle bir sorun işte yanlış yapıyor bu karakter gibi hikayesinden. Hani bir taraftan da şey kendi farkında olmadığının biraz önce söylediğiniz gibi Rıza Nur ve aşçı dediğin nasıl kapanamıyorsa o bir otobiyografi yazmaya başladığında bile bitmiyorsa bu metinlerde her ne kadar 19. yüzyılda yeni bir edebiyat kuracağız ve bu heteronormativiteyi işaret edecek deseler de kapatamıyorlar aslında bir şeyi. Bu kılık değiştirme, hmm. değil mi? Bir şey olarak öyle mi ortaya çıkıyor? Yani tabii aslında birkaç şey var burada. Gerçekten de hani yani kadının yani bir böyle aşkın nesnesi olabilecek bir, bir insan olmadığına dair çok hani böyle kadın düşmanı alttan alta gelen bir şey var yani. Hani o, o aşka değecek bir şey değil gibi. Yani bir yüceltilmesi gerekecek bir şey gibi. Ve o farklı biçimlerde hani e, karşımıza çıkabiliyor. E, bir bu var bir de aynı zamanda bence tabii ikili cinsiyetin krizi de var. Yani hani bunları gerçekten daha böyle... Bir, bir trans tarihin parçaları olarak da görebiliriz. Ee, ve hani böyle bir trans figürler olarak da ele alabiliriz Hani o sabit yani cinsiyetin sabitliğini, ikili cinsiyetin sabitliğini kabul etmeye bırakırsak hani ım, o, o zaman ım, yani bu kılık değiştirme hani e, ben biraz böyle işte kadın kılığına giren erkek diye yazdım ve aslında kendi içinde işte e, ya da erkek kılığına giren işte kadın, kendi içinde o ikili cinsiyeti koyduğu için biraz sorunlu da buluyorum şu an geri dönüp baktığımda e, hani e, tam da onun kendi içindeki istikrarsızlıkları o krizi e, böyle açığa vuran da anlatılar bunlar yani bir yandan hem e, arzunun heteronormalleşmesine yani hetero, erotik arzunun tek hani meşru arzu biçimi olarak ortaya çıkmasına ilişkin kaygılar ve buradaki işte misojinist e, süre gelen anlatılar. E, öte yandan da hani cinsiyetin değişmesine e, cinsiyetin daha kolay dönüşebildiği e, bir bir ım, modelin bir anlayışın e, süre gelmesiyle ilgili kaygılar yani şunu kastediyorum işte fazla kadınlara düşkün birisinin kadınlaşması yani e, mesela modern cinsellik ya da modern eşcinsel kurgusuna aslında tam tersi bir şey Hani ne kadar erilsen o kadar hani şey gibi yani tabi bu yaşantılardaki karşılığından bahsetmiyorum ama özellikle tıp anlatılarında yani modern derken 19. 20. yüzyıldaki tıp anlatılarında hani eşcinselliğin giderek karşı cinsin toplumsal cinsiyet özellikleriyle özdeşleşme. Yani nedir? Hani erkekleri arzularken kadınsılaşma kadınsı görünme şeyi olduğunu. Oysa ki mesela züppe böyle değil. Yani Tam da tam tersi bir şey gösteriyor yani fazla kadınlara düşkün olmakla kadınsılaşan işte o o aşk nesnesiyle özdeşleşme arasında e, böyle daha fazla örtüşmenin olduğu bir bir anlayışın e, kalıntıları ya da izlerinin devam ettiği bir figür gibi gördüm ben bunu ya da öyle okumaya çalıştım e, e, ama gerçekten bir anlamda hani o katı ikili cinsiyet modeline de uymayan onu böyle onun krizinin de açığa çıktığı şeyler figürler edebi figürler tabi olarak ele alabiliriz. Evet yine bir ara verelim. bugün de ne, çalalım, ne istersiniz? Ne P.J. Harvey'dan in the Dark places şarkısını düşündüm böyle hani bu kadar savaş ve çatışmanın olduğu bir dönemde çok güzel bir savaş kaçtı şarkı olduğunu düşünüyorum. Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve Güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Ezgi Sarıtaş'la birlikte Cinselliğin Cinsel Cinsel Normalliğin Kuruluşu kitabını konuşmaya e, devam ediyoruz. E, bu ikinci e, hafta yaptığımız program ve e, bu programımızın ilk kısmında e, Geç Osmanlı dönemindeki aslında heteronormativity'nin dışına çıkan e, Aşçı Dedenin Hatıraları gibi anılardan ve yine bununla birlikte okunan Rıza Nur ve Eşref Ekrem Koçu'nun e, kitaplarındaki otobiyografik olanın e, tam da dayatılanı özellikle Dayatılanı kabul edilmediğine ya da istenildiği kadar kabul görmediğine ve sonrasında da e, romanlardan e, yine 19. yüzyılda kadın arzusu, e, arzu nesnesi olarak kadın işaret edilirken ortaya çıkan kaygılardan bahsetmiş ve, ve zübbeden en son e, söz etmiştik. E, şimdi burada e, misojenist. Erkekler gerçekten bazı çok mizojenist tavırlar ortaya çıkıyor. Özellikle edebi eserlerde. Bir de tabii kadın eşcinselliği var. Yani erkek eşcinselliği daha böyle yazılan bir şeyken kadın eşcinselliği Osmanlı edebiyatında daha geride tutulmuş bir yazın. Yani daha çok bir yekün tutmuyor. Ama ben mesela şöyle bir şey gözlemledim. Sanki kadın eşcinselliği özellikle... E, yalnız kadınlar için çok da kötü bir şey değil gibi. Yani erkek eşcinselliği kadar tehlikeli görünmüyor gibi. Öyle mi? Ne dersiniz? Hmm, 19. 20. yüzyılda mı? Evet evet. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılda. 20. yüzyıl başı. Hmm. Yani bilmiyorum. Bana biraz böyle ilginç bir biçimde aslında bu dönemde e, bir, bir bu, bu anlatılarda bir artış olduğunu. Düşünüyorum. Ya yani yanlış bir tespit olabilir hani sonuçta böyle elimizde tüm bir hani Osmanlı geç dönem edebiyatı külliyatı yok yani oransal karşılaştırma yapabileceğimiz işte erken dönemde hani böyle sayısal bir çalışma aslında güzel de olurdu böyle belki işte dijital araçlarla şunlarla, bunlarla daha fazla Romanın işte tefrikalardan çıkıp yayınlanmasıyla mümkün olabilir. ama bence böyle bir bir artış var yani. ilginç geliyor bu bana ya da öyle diyeyim hani. biraz da o kaygıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani işte kadınların böyle aşk arzusu nesnesi haline gelmesinin dışa vurulduğu bir kaygı olarak da görüyorum hani bu böyle anlatıların Erkek yazarların özellikle. Böyle kadın homososyalliği ve işte kadın homoerotizminin çok bir arada olduğu böyle bir kadın dünyası resmetmeleri. işte böyle biraz bunu geleneksel Osmanlı'nın bir rengi gibi işte zürefalar falan özelinde bazen şey yapmaları. O da böyle çok şey bir figür değil. Hani hep aynı biçimde temsil edilen bir figür değil. O da dönüşüyor. Bazı öğeleri giriyor. İşte mesela beyaz giyme bir işaret böyle. Hani bazen ona işaret ediliyor falan. Böyle bir kadınsı oluyor. Bazen daha erkeksi oluyor falan. Hani böyle dönüşen bir şey ama yani bence çok hani Nasıl diyeyim çok da sorun değil gibi bir şeyden çok böyle e, yani tam tersine hani bizim biz şimdi bunlara bu kadar duygu yatırımı yapıyoruz işte aşık olacağız hani artık bunlar bizim böyle eşimiz şeyimiz olacak hayat yol dışımız olacak burnumuzun dibinde böyle işler karıştırabilirler gibi bir kaygı hani hiç haktırmadan işte en yakın arkadaşları gibi görünen insanlarla böyle ahlaksızlıklar yapabilirler gibi bir kaygı da var sanki yani bana öyle geliyor. Evet bu kadınları eş ve anne olarak konumlandırıp onları da denetlerken birbirlerine farklı bir yani arkadaşlık ve dostluk ilişkisi dışında bir cinsellik ilişkisini yasaklıyorlar. Ama dediğiniz gibi bir taraftan da müstehcen bir edebiyat şeyi var özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başında inanılmaz bir şey revaçta e, müstehcili edebiyat ürünleri. Çok sayıda eser yayınlanmaya başlıyor. Yani işte Memetrov gibi meşhur yazarlar da var ve netekim askerlikten oluyor bu yüzden. Bu kitabı yazdığı için o kadar bedeli ağır oluyor oluyor yani düşünün. Evet. Yani evet tabii böyle bir, bir... Yani işte öncesinde de bir müsteşen yazım var ama tabii matbaayla birlikte çok yaygın biçimde satın alınıp hani yani pazarda erişilebilir hale geliyor. Yani işte el yazmasıyla çoğaltılan bir şeyin erişilebilirliğiyle kıyaslayınca hani çok daha fazla ve artık hani tirajlardan satış rakamlarından buradan gelen ciddi bir kazançtan yani bir patronun bir haminin şeyi olmaksızın hani desteği olmaksızın hani artık buradan hayat kazanmaktan bahsediyoruz ve yani işte... Cinsellik satıyor İngilizce'den şey doğrudan çevirecek olursak yani ve bu bu tabii ki bir patlama oluyor bu de, yani bu edebiyat böyle ilginç bir biçimde daha klasik görünen ya da işte kanona dahil edilebilen falan eserlerdeki tipleri, figürleri anlatıları alıp hani onları dönüştürüyor yani oradan çok böyle bağımsız bir şey gibi düşünmemek lazım yani oradaki trendlerden işte akımlardan figürlerden anlatı biçimlerinden farklı değil yazarlar da sizin işte Mehmet Rauf örneğinde olduğu gibi yazarlar da aynı şekilde örtüşebiliyor falan e i̇şte bu alıp yani bir çeviriyi işte o yorumlamak hani yine bir zaman hikayesinde olduğu gibi kendince başka bir şeye dönüştürmek yani orijinali tabii biraz daha şey bir eser ya e, bu kadar kadın düşmanı bir eser değilken o da çok semptomatik çok kadın düşmanı bir hale getirmesi falan. Ee, ama evet yani önemli bir şey. Ben çok kısa maalesef yer verebildim. Ama işte e, bunu Örvin incelemişti daha önce. İşte Zafer Toprağ'ın çalışmaları var. Daha başka bir sürü araştırmacı, tarihçi de e, inceliyorlar bu eserleri. E, ve gerçekten incelenmeyi hak eden e, bir şey. Bir, evet. bir eser grubu. Evet yani bir furya olarak da bu o kadar yaygınlaşması... E, ya mesela polisiye çalıştığım için ben biliyorum. Nereye evet, e, evet. baktığımda şey var polisiye de çok e, büyük bir artış yaşıyor burada çok e, ilgi duyulan bir edebi tür oluyor. Yani polisiye olduğunu düşündüğüm eserlerin bazıları e, yani bu müstehcen edebiyat ürünü eserler olarak evet. e, ortaya çıkmıştı okurken. Yani böyle biraz gerilim falan da var işin içine onu da çünkü sü sürekli bir aldatma hikayeleri de var biliyorsunuz. Kadınlar bir de hep alkol kadınlar ya da böyle düşmüş kadınlar oralarda e, başka bir ahlaksızlık yine tırnak içinde hikayeleri yazılıyor. Peki e, Cumhuriyet döneminde bu heteronormativite nasıl bir e, ne diyorsunuz? Yani ben yani aslında ben böyle bir Cumhuriyet döneminde de çok kapsayan hatta yani Reşat Ekrem Koçuk rota 70'lere kadar gelen hani böyle fazla geniş belki bir coğraf dönemi kapsamış olduğum ve ele aldığı şeylerin bir kısmı da Cumhuriyet döneminde. Yani bir süreklilik olduğu kesin. Ama öte yandan Cumhuriyetin kurması ile birlikte yani Osmanlı geçmişi hem edebiyeye eleştiride, yani edebiyat eleştirisinde hem de mesela atıyorum Masası Osman gibi işte nöropsikiyatri'lerin hani dilinde diyeyim çok daha rahatça kötülenen bir şey haline geliyor işte Osmanlıların hani sapkınlığı anlatıları işte Osmanlı'nın işte cinsel yozluğu anlatıları falan daha net bir biçimde dile getirilir oluyor. Öte yandan bu tabii şeyle çok iç içe geçiyor. Yani bir milli edebiyat yaratma, bir milli dil yaratma şeyi. İşte bu ifadeler mesela atıyorum mahbub hani işte mahbub perestli Falan bunlar hani çok daha yaygın kullanır. Yani bu sözcüklerin dilimizden çıkması bile aslında hani e, yani cumhuriyetin dil reformlarıyla falan ilişkili. Yani e, pek çok boyutu olan bir dönüşüm. Hani ben böyle işte yer yer şimdi <gülüyor> aklıma geldikçe bazılarından söz ediyorum ama ım, e, ö, ö, öte yandan tabii yeni yani yeni nesiller e, doğdukça ve işte yazdıkça edebi eserler verdikçe hani o geçmişe Bambaşka bir biçimde bakmaya başladılar. Biraz belki cumhuriyet tarihinin gözüyle bakıyorlar. Biraz belki o tarih e, müzakere ediyorlar kendi durdukları yerden falan. E, ama şey yani hem sürekliliklerin olduğu kesin, hem de bir önemli bir kırılma yarattı e, da kesin. Hmm. Evet Bilmiyorum, cevap verebildim. Evet evet gayet güzel cevap verdiniz. Evet maalesef bu programın da sonuna geldik. E... Siz bitirirken e, eklemek istediğiniz şey var mı? Um, yo teşekkür ederim. Şimdilik akma gelen bir şey yok. Yani çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Benim için çok hani e, güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.